Olandı yoktur, her evde yoktur. Adem Oğlu kızgın fırın havva mercimek. Adem Oğlu kızgın fırın hava kızı mercimek. Adem Oğlu kızgın fırın hava kızı mercimek. Kızdır, nazdır, bin altı, her evde yoktur. bin her evde yoktur. Adem Oğlu kızgın fırın havva